ABDESTİN FARZLARI Abdestin farzı, Hanefi mezhebinde 4'tür. 1- Yüzü bir kere yıkamak. 2- İki kolu, dirseklerle birlikte 1 bir kere yıkamak. 3- Başın dörtte bir kısmını meshetmek. Yani yaş elip başa sürmek. 4- İki ayağı, iki yandaki topuk kemikleriyle birlikte 1 bir kere yıkamaktır. Şafii mezhebinde, Niyet ve tertip de farzdır ve yüzü yıkarken niyet etmek lazımdır. Su yüze değmeden önce niyet ederse, abdesti sahih olmaz. Yüz ve çene üzerindeki sakalı yıkamak farzdır. Maliki mezhebinde delk, olmak ve muvalat, uzuvları birbiri ardınca ara vermeden yıkamak farzdır. Şiiler ayaklarını yıkamıyor şıplak ayak üzerinde mesediyorlar.